Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir. Müslim'in naklettiği bir hadis, bu ayet geldiğinde sahabenin onu nasıl anladıklarını ortaya koymak suretiyle ayetin yorumuna ışık tutmaktadır. Rivayet özetle şöyledir. Bu ayet nazil olunca sahabeye ondan anladıkları ağır gelmiş. Resulullah'ın huzuruna gelerek diz çökmüş ve Ey Allah'ın elçisi! Namaz, oruç, cihat, sadaka, zekat gibi Gücümüzün yettiği amellerle yükümlü kılındık. Bunlara bir diyeceğimiz yok. Şimdi ise size bu ayet geldi. Buna uymaya gücümüz yetmez demişlerdi. Resulullah sizden önceki iki kitabın tabileri gibi siz de duyduk ve uymadık mı diyeceksiniz. Oysa duyduk, itaat ettik. Senin bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Gidiş sanadır demeniz gerekir buyurmuş. Onlar da aynen böyle söylemişler. Bu cümleyi tekrarladıkça dilleri de buna alışmıştı. Bunun üzerine onların bu tutumunu öven 285. ayet, daha sonra da 284. ayete açıklık getiren ve bir bakıma sahabenin bu ayetle ilgili az önce ifade ettiğimiz anlayışlarını düzelten Allah. ''Hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz.'' mealindeki 286. ayet nazil olmuştur. Müslim az önce özetlediğimiz rivayetin ardından aynı konuyla yakından ilgisi bulunan şu mealdeki hadisleri de nakletmiştir. ''Allah, ümmetimin içinden geçirdiklerini söylemedikçe ve yapmadıkça bağışlamıştır.'' Kulum iyi bir şey yapmaya niyetlendiği zaman ona bir sevap yazarım. Onu yaptığı zamansa ondan 700'e kadar katlayarak sevap yazarım. Kötü bir şey yapmaya niyetlenip de onu yapmadığı zaman günah yazmam, yaptığı takdirde ise bir günah yazarım. Sahabe Resulullah'a gelerek zihinlerinden inançla ilgili olup açıklamaları mümkün olmayan bazı kötü düşüncelerin gelip geçtiğini söylediklerinde, Allah'ın elçisi kendilerine şu cevabı vermiştir. O, imanın ta kendisidir. Mealleri nakledilen ayet ve hadisleri, birbiriyle çelişmeyen bir mana çerçevesine doğru anlayabilmek için bir bütün halinde düşünmek, insanların içlerinden geçirip açığa bile vurmadıkları bir şeyden hesaba çekilmeleri ve Allah isterse azap görmeleri hükmüyle yine Allah'ın açıkladığı, zihinden geçirilip yapılmayan kötülüklere günah yazılmaması, zihinden gelip geçen şeyler gibi insanın hakim olamayacağı, gücünün yetmeyeceği düşüncelerden dolayı sorumluluğunun bulunmaması hükümlerini uzlaştırmak gerekmektedir. Tefsirciler bu maksatla, Farklı yorumlar yapmışlardır. Biraz önce mealini verdiğimiz hadise göre ayetin hükmü kaldırılmıştır. Yani Allah Teala önce zihinden geçenlerden de insanları sorumlu tutacağını bildirmiş, sonra da bu hükmü insanın gücünün yetmeyeceği, elinde olmayan şeylerin sorumluluk konusu olmayacağını bildiren ayetle kaldırmıştır. Şevkani, sahih hadisler bulunduğu gerekçesiyle, bu nesih tezini savunmuştur. İbn Abbas'tan bu hükmün şahitliği gizlemek ve yalancı şahitlikle ilgili olduğu yorumu nakledilmiştir. Daha önceki ayetlerde borcu yazdırma, şahitlik, rehin gibi tedbirler emredildikten sonra borcun taraflarının emanete hıyanet etmesi durumunda neyle karşılaşacakları da bu ayette bildirilmiş. Allah her şeyi eksiksiz bilir. Çünkü tamamının yaratıcısı, maliki, yöneticisi odur. Şahit bildiğini gizlerse veya eksik söylerse Allah onu da bilir ve gereğini yapar denilmek istenmiştir. Ayetin bu manayı ihtiva ettiğinde şüphe bulunmamakla beraber çerçevesini bu kadar daraltmak hem gereksiz hem de delilsizdir. Taberi haklı olarak Nesih tezine karşı çıkmış, bir ayetin diğerini nessettiğinden söz edebilmek için ikincisinin birincisiyle her yönden çatışması, aralarında özel, genel, mutlak, kayıtlı gibi ilişkilerin bulunmaması ve birincinin getirdiğini bütünüyle ikincisinin kaldırması gerekir. Burada böyle bir durum yoktur. Ayrıca günahların ve insanın içinden geçenlerin eksiksiz yazılması da kulların bunlardan hesaba çekilmesi de cezalandırmayı gerektirmez. Yüce Allah, büyük günahlardan kaçınanların küçük günahlarını affedeceğini de bildirmiştir. Allah, önce hesaba çekip sonra affederek kullarına lütfunu ve rahmetini bildirir, demiştir. İbn-i Müslim Müslüm şarihleri mazeri ve iyattan naklen yaptığı, bizim de özetleyerek sunacağımız şu açıklama, ayet ve hadisleri biri diğerinin hükmüyle çelişip onu kaldırmadan, bir bütün halinde anlama ve değerlendirme bakımından güzel bir örnektir. İnsanın zihninden gelip geçen şey yalnızca bir hatırsa, hayal, Tasavvur, doğuşsa bundan sorumlu olmayacağında şüphe yoktur. Çünkü buna hakim olup engellemek kulun elinde değildir. İnsanların zihinlerinden gelip geçen şeylerden sorumlu olmadıklarını bildiren hadis bu hatırla ilgilidir. Eğer hatır gelip geçmemiş, üzerinde durulmuş, düşünülmüş niyet ve karar safhasına kadar gelmişse bunun da konusuna göre şıkları vardır. Eğer bunlar iman, inkar, haset, kin, nefret gibi tabiatları gereği dışa vurmayan, fiile dönüşmeyen, kalpte ve zihinde kalan psikolojik haller, duygular ve kararlarsa bunların sorumluluk doğuracağı açıktır. Niyet ve kararın konusu fiille ilgili ise mesela hırsızlık yapmaya niyet edilmiş, karar verilmiş, sonra bundan dış etki ve engelleme bulunmadan vazgeçilmişse, buna ecir bile verileceği hadiste bildirilmiştir. Eğer kötü niyet ve karardan bir dış etki ve engel sebebiyle vazgeçilmiş olursa, o fiili işlemiş gibi cezalandırılma konusunda birbirine zıt iki görüş vardır. Bugün de bizi ayrılan sürenin sonuna geldik.